Değerli müminler, İbn-i Mesud'dan Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet ediliyor. Anne, <gülüyor> Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Heleke el mutanti'un kalaha Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aşırı gidenler helak olmuştur. Aşırı gidenler helak olmuştur. Aşırı gidenler helak olmuştur. Bunu üç kez söyledi. Hadiste ettanat tanattu kelimesi ve el kelimesi ne manaya geliyor? Misali nedir? Bir bakalım. Hadiste helak oldu manasına gelen heleke kelimesi neden üç defa tekrar edilmiştir? Hadiste geçen El-Mutanti'un kelimesi ettanatto El kelimesinden türemiştir. Bu kelime bir şeyde derinleşmek ve aşırılığa gitmek, onu zorlaştırmak manalarına gelir. Konuşurken harfleri tam olarak çıkarabilmek için ağızı aşırı derecede sağa sola bükmek veya yapılması mübah olan şeyleri terk etmek gibi el kelimesiyle bu duruma düşenler anlatılmak istenmiştir. Hadiste helak olduğu manasına gelen heleke kelimesinin fiilinin üç defa tekrarı olayın önemine işaret etmektedir. Bu hadisten çıkaracağımız şey şu. Bir konuda aşırı gitmek, nedir mesela aşırı gitmek? Bazıları dinde aşırı gitmekten bahsediyor. Aşırı dinde aşırılık bir insan dinde nasıl aşırı gider? Bir insan dinde nasıl aşırı gider? Nasıl aşırı gitmez? Bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alır da onun gibi ibadetlerini yapar, ahlakını onun gibi düzenler, hareketlerini ona uydurursa aşırı gitmemiş olur. Normalini yapmış olur. Vasat yolu takip etmiş olur. ama şu sahabelerin yaptıkları gibi yaparsa aşırı gitmiş olur. Sahabelerden üçü dediler ki biz Allah'ın Resulü gibi olamayız. Onun Allah gelmiş geçmiş ve gelecek günahlarını affetti. Bizim ne yapmamız lazım? Vallahi bizim çok çalışmamız lazım. Ne yapalım? Biri yemin etti vallahi ben her gün oruç tutacağım dedim. Biri yemin etti, ben hanıma yaklaşmayacağım, sabaha kadar ibadet yapacağım dedi. Bir de dedi ben sabahlara kadar teheccüd namazı kılacağım, kesinlikle boş bir vakit geçirmeyeceğim, devamlı ayakta namazda duracağım. Biri oruç tutacağım, biri namaz kılacağım, biri efendim hanımlarına yaklaşmamak konusunda yemin ediyorlar. Bunu duyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç sahabeyi çağırıyor. Diyor ki gelin bakalım siz böyle bir şey yaptınız mı? Böyle bir yemin ettiniz mi? Evet ya Resulallah biz böyle bir şey yaptık. Senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını Allah affetmiştir. Biz neyiz ki Bizim çok çalışmamız lazım. Yoksa helak oluruz. Dedi ki peygamberimiz ben içinizden Allah'tan en çok korkanınız değil miyim? Dediler ki evet bela. Sen biz Allah'tan en çok korkanımızsın. Peki ben Allah'tan en çok korkanınız olduğuma göre ben bazen nafile oruç tutarım. Bazen orucumu açarım. Mam, hanımlarıma yaklaşırım. Gecenin bir kısmını uyurum, bir kısmında teheccüd namazı kılarım. Siz neden bu kadar aşırılığa gidiyorsunuz? Siz bu yaptığınızla an, ancak cehenneme girersiniz. Aşırılık işte budur. Dinde aşırılık bu. Aynı zamanda bir insanın hocası, imamı, alimi, şeyhi, Konusunda da aşırı gitmesi onu cehenneme sokabilir. Veya peygamber konusunda aşırı gitmek. Ne gibi bir insan, alim, hoca, şeyh, peygamber konusunda aşırı nasıl gidebilir bir insan? Ona Allah'ın vermediği sıfatları yükler. Allah'a ait olan sıfatları, fiilleri, işleri, durumları o insana yükler de, o insan konusunda aşırılığa gider de bu şekilde helak olur. Elbette aşırı gitmesinin sebebi o insanı sevmesinden dolayıdır. Bu aşırı sevgi onu yüceltmesine sebep olmuştur. Ama dikkat edilmesi gereken husus vardır ki elbette seveceğiz ama aşırılık yapmayacağız. Yani Allah'ın Resulü'nün dediği gibi, Hristiyanların, Yahudilerin peygamberleri Konusunda aşırı Yüceltmeleri gibi Beni siz yüceltmeyin Ben Allah'ın kuluyum demiştir Buna dikkat etmek lazım Allah'ın kullarını Allah'ın kulu olarak görmek lazım Değerli Müslümanlar Hiçbir zaman dediğimiz gibi Her zaman söylediğim gibi sizlere Hiçbir kul Kaybı bilmez Yüreğinizden geçeni bilmez Hiçbir kul sizin cennete mi cehenneme mi gireceğinize karar veremez. Hiçbir kul tövbenizin kabul olup olmadığı konusunda size dayatmalarda bulunamaz. Hiçbir kul sizin ile Allah'ın arasına giremez. Buna müsaade etmeyin. İşte aşırılık eğer Allah ile kul arasına bir başka kulu koyarsanız ibadetlerinizin kabul olup olmadığı konusunda tövbelerinizin kabul olup olmadığı konusunda bir başka kulu Allah ile kendi aranıza koyarsanız o kulu yüceltmiş olursunuz. Ve bu da aşırılıktır. Bu da insanı helaka, şirke ve Allah korusun cehenneme götüren bir yol olur. Allah cümlemizi hidayete erenlerden, hidayete tabi olanlardan, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan eylesin. bu ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.